Dost dost diye nice sine sarıldım, dost dost diye nice nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara toprak Beyhude dolandım yar boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır Nice uzerlere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım ge yar bağlandım kaldım bağlandım kaldım ne bir vefa bürdüğüm ne vaydan aldım her türlü istayne yar toprağından aldım ben benim sadı yarim kara topraktır kara topraktır kuzu verdi süt verdi verdi süt verdi koyun verdi kuzu kuzu verdi süt verdi verdi süt verdi yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile dovme dovme yince kıt verdi Benim sadık yarim kara topraktir Kara topraktir Benim sadık yarim kara diye Kara topraktir Her kim kim olursa bu sırra mazhar Dünyaya bırakır, ölmez bir eser. Gun gelir, veyseli varına basar. Benim sadık yarım kara topraktır. Teşekkür ederim, sağ olun.